Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Rabb yessir wa la tu'assir. Rabb temim bil hayr. Amin. <gülüyor> muhterem misdumanlar. Muhterem kardeşlerim ve muhterem abacılarım. Ölüm ve sonrası hesap günü şuuru ders serimizde ahiretle alakalı insanların görecekleri, yaşayacakları merhalelerin sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz elhamdülillah. Cehennemle alakalı Kur'an'da ayetlerde hadis şeriflerde bildirilen, öğretilen hakikatları öğrendikten sonra inşallah bu bölümde de Allah'ın izniyle ebedi yurt olan, mükafat yurdu olan, huzur yurdu olan, saadet yurdu olan müminler için hazırlanmış olan cennetten bahsetmeye çalışacağız. Bugün bir iznillahü teala bir giriş olsun diye bir alışverişten bahsedeceğim Kur'an'da bildirilen bir alışverişten bahsedeceğim o alışverişte Allah Celle Celaluhu müminlerden satın almış olduğu en değerli canları ve malları olan karşılığında cenneti ikram ettiğini bildiriyor Tövbe suresinde 111. ayette Sellevhamız burası olacak inşallah cennetin bedeli can ve mal olacak inşallah oraya gelmeden önce müminlerin müslümanların cenneti tanımalarının ne kadar önemli olduğunu bir daha ve bir daha tekrar bir daha cennetle alakalı ayetleri okuyunca cennetle alakalı hadis-i şerifleri okuyunca cennetle alakalı Anlatılmış olan hakikatleri öğrenince tekrar tekrar hatırlamış olduk ders hazırlanırken elhamdülillah Bu duyguları sizlerle de paylaşmaya çalışacağım inşallah. Cenneti tanımak, cenneti bilmek bilmek mümin için en önemli tesellidir. Hüzünlü yüreklere şifadır, ilaçtır. Zira öyle bir dünyada yaşıyoruz ki. Dünyanın birçok yerinde hala Müslümanların kanı akıyor. Hüzünlüyüz, üzüntülüyüz, kardeşlerimiz öldürülüyorlar, bacılarımızın namusu kirletiliyor. Sadece Rabbim Allah dediğinden dolayı zulme uğrayan, işkence gören sayılarını sadece Allah'ın bildiği kadar kardeşlerimiz var, bacılarımız var. Hangi birinin ismini ansak ki Irak'tan mı bahsetsek? Suriye'den mi bahsetsek, Filistin mi desek, Arakan mı desek, Çeçenistan mı desek, nereyi söylesek? Bütün bunların hepsinde Müslümanların kana akıyor. Ama inanın ki acaba bu kadar sıklıkta, yoğunlukta Kur'an'da neden cennet anlatılıyor? Sorusunun cevabı işte tam burada yatıyor. Hüzünlü yüreklere teselli olsun diye. Cennetle alakalı ayet-i kerimeleri incelediğimizde, baktığımızda Mekke döneminde özellikle Allah Celle Celaluhu bu hakikatleri bildiriyor. Ashab-ı kiram zayıf olduğu dönemlerde, zulüm işkence gördüğü dönemlerde onlara bir teselli oluyor, bir ilaç oluyor yüreklerine. Örneğin onlardan ilk şehidimizi verdiğimiz Yasir ailesi O eşi Sümeyye annemiz Oğulları Yasir işkence görüyorlar Zulme uğruyorlar Daha Mekke'nin ilk günlerinde Mekke döneminin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Oraya gidiyor Onları görüyor Onlara söylediği birkaç cümle var Aslında bir tek kelime var Yani onlara dayanın Direnin sabredin İleride bu günler geçecek, belki siz göremeyeceksiniz ama Allah Medine İslam Devleti'ni nasip edecek Müslümanlar muzaffer olacak, bir gün gelecek bu Mekke'ye girecek, Mekke'yi fethedecek demiyor Onlara dediği sadece şu oluyor muhterem kardeşlerim Dayanın, sabredin ey Yasir ailesi Zira sizinle buluşma yerimiz cennette olacak diyor Tek teselli bu Onunla teselli ediyor Cennet hakikatiyle, cennet nimetiyle onların o acılarını dindiriyor. Aslında kendi yüreğini, yarayan, kanayan yüreğini onunla teselli ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet var. Şimdi biz bu hakikate onlar gibi iman ettiğimiz zaman dünyanın neresinde ne zaman yaşarsak bir fark etmez. Gideceğim yer, şu bulunduğum yerden daha iyiyse eğer o zaman demek ki hüzünlenmeme gerek yok. Allah beni cennetiyle karşılayacak. Bana cennetini ikram edecek. Şimdi bu yönden ve bu yönüyle bu hakikate baktığımızda, düneyi seyrettiğimizde o zaman Arakan'daki kardeşlerimize, yakılarak, kesilerek öldürülen bacılarımıza, kardeşlerimize, Filistin'de, Suriye'de vesaire, Onların gittikleri yer cennet ve cennet öyle bir yer ki işte bu derslerimizde öğrenmeye çalışacağız inşallah. İnşallah. Demek ki üzülmeme gerek yok. Onların gittiği yerde Allah onları en büyük derecelerde, en büyük lütfuyla karşılamıştır. Bu bir teselli. Tabii ki kardeşlerimizin öldürülmesine her zaman hüzünleneceğiz. Bu merhamettir. Allah'ın insanların kalplerine yerleştirmiş olduğu merhamet duygusudur muhterem kardeşlerim. Haşr suresinde Rabbimiz ne buyurmuştu? 20. ayette Estaizubillah La yestevi ashabun nari ve ashabul cenneh Cennet ashabıyla cehennem ashabı yani cennetliklerle cehennemlikler asla bir değildir buyurdu Rabbimiz. Farklıdır onlar. Ashabul cennetihumul faizun. Kazananlar başaranlar cennete girecek olanlardır buyurdu Rabbimiz cennetliklerdir. Cehennemi cehennemdeki azap çeşitlerini anladıktan öğrendikten sonra bu ayeti belki biraz daha yanlıyoruz anlıyoruz. Onların ne kadar farklı olduğunu, farklı olması gerektiğini anlıyoruz muhterem kardeşlerim. Farklı da olmaları gerekir zaten. Neden? Çünkü dünyada cennete gidecek olanlarla cehenneme gidecek olanların hayatı bir değildi ki. İnaçları farklıydı, amelleri farklıydı, ahlakları farklıydı. Yaşantıları farklı olduğu gibi ölümleri de farklıydı. Farklı öldüler. Hani ölüm hakikatini anlattığımızda ölüm esnasında kulların ruhlarını nasıl teslim ettiğini söylediğimizde birileri başka ölmüştü, birileri başka ölmüştü. Sonra ilk durak olan kabirdeki bulundukları müddet de kabir hayatları da farklıydı. Sonra ahiretteki tekrar diriltişleri, mahşer meydanında toplanmaları, oradaki mahkemeyi kübradaki uğradıkları muamele, amel defterlerini almaları Terazide, mizanda amel defterlerinin amellerinin tartılması. Her aşama farklıydı. Sırattan geçiş farklıydı. En sonunda cennet ve cehennem de tabii ki farklı olacak. La <gülüyor> <gülüyor> yestevi ashabun nari ve ashabul cenne. İyi bilin ki diyor Allah Celle Celaluhu. Ahirette ebedi hayatta yani 10, 50, 100 veyahut da bin, 100 bin, 1 milyon ne söyleyeyim? 2 milyon sene değil yani ebedi hayatta onların akıbetleri de farklı olacak diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü birileri cennette, birleri cehennemde muhterem kardeşlerim. Artık böyle düşünen, böyle bilen cennetin nimetlerini tanımış olan ayetlerde, hadislerde öğrenmiş olan Yasir ailesine Ümeyye bin Halef kafiri ne yapabilir ki? Ne kadar işkence edebilir? Dinlerinden dönmediler. Taviz vermediler ve gülümseye gülümseye Cennete gittiler. Kıyamete kadar bütün müminlere örnek oldular muhterem kardeşlerim. Çünkü onlar cennete iman etmişlerdi. Cennetin nimetlerine gerçekten yakinen gözde görür gibi inanmışlardı. Gitmek istiyorlardı. Cennete uçmak istiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinden birkaç yüz sene öncesine dönelim. Bir örnek verelim inşallah ki bazı kardeşlerimizin hiç duymadığı işitmediği bir örnek olacak. Fakat Kur'an'ı okuyan böyle sürekli okuyan, manasını da anlamaya çalışan, tefsirlere başvuran kardeşlerimiz mutlaka bildikleri bir hakikat. Yaşanmış olan bir vaka olacak. Yaklaşık 300 sene öncesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden 300 sene öncesinde yaklaşık bugün Riyad şehrinin olduğu yerler Negran kabilesi var o zaman oralarda. Orada yaşanmış olan bir olay muhterem kardeşlerim. Olay Kur'an'da bildiriliyor ve hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teferruatlı bir şekilde uzun bir hadiste onu anlatıyor. Kur'an'da Uhd Kur'an'da Burut suresinde Allah bildiriyor. ashab Uhdut olarak Burut suresinde geçiyor. Şimdi uzun bir hadis-i şerif fakat biz özetle Konumuzla alakalı bir iki şey söyleyelim onunla alakalı inşallah. Bir genç var bu kıssada bu olayda. Genç iman ediyor. Ve iman edince dönemdeki kral, zalim, dinsiz, kafir birisi o genci imanından vazgeçirmek için hangi yola başvuruyorsa başarısız oluyor. Yani öldürmek istiyor vesaire fakat onu öldüremiyor imanından da vazgeçiremiyor. Sonunda o genç iman etmiş olan o genç krala diyor ki boşa uğraşma beni öldürmek istiyorsan ben sana nasıl yapacağını söyleyeyim diyor. Ben sana öğreteyim beni nasıl öldüreceğini nasıl olacak peki bu iş? Bütün halkı insanları bir yere topla onların gözünün önünde bana bir ok at o şekilde beni öldürürsün. Bundan kurtulmak istiyor çünkü halkın iman etmesini istemiyor kral. Düzeninin bozulmasını o tahut istemiyor. Çünkü genç, kahraman uğraşıyor. O iman etmiş insanlara örnek olacak, hakkı haykıracak, zalimin karşısında dikilecek. Onu istemiyor. Tamam diyor. İnsanlar toplanıyorlar. Binlerce kişi. Gence ağaca bağlıyorlar. Oku atıyor fakat okuyla isabet etmiyor. Sen bana tuzak mı kurdun diyor. Hani senden kurtulacaktım. Senin dediğini yaptım. Yok diyor. Bütün insanların gözünün önünde. Bir şeyi yapmadın. Benden kurtulmak istiyorsan o zaman bana ok atarken Bismillah diyeceksin. Hadis-i anlatıyorum size. Sahih bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresi bu hakikati anlatıyor muhterem kardeşlerim. Bir masal değil yani. Bir hikaye değil. Bu hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Sahih bir hadiste muhterem kardeşlerim. Bismillah dersen o ok bana isabet eder. Kendisinin ilah olduğunu iddia eden, Allah'ın kanunları değil benim koymuş olduğum kanunlarla bu ülkeyi yönetilir diyen bir tağut var. Fakat küçücük bir çocuğu genci dahi öldürmekten aciz. Onu öldürmek için sadece ve sadece Allah'ın ismini anması gerekiyor. Yoksa kurtulması mümkün değil. Ne kadar acizsin sen ey tağut ne kadar güçsüzsün sen aslında onu gösteriyor genç dendiği gibi yapılıyor bismillah deyip o ok katılınca gencin tam gırtlağından vuruyor ve genç orada şehit oluyor ruhunu Allah'a teslim ediyor ama cennete gidiyor yani ulaşılabilecek bir kulun bir müminin ulaşabileceği en üstün makama gidiyor muhterem kardeşlerim bu genç ne kadar cennete iman etmiş ki canını ruhunu Allah yoluna insanları davet etmek için canını bedel olarak vererek ödeyerek davet ediyor. Bu bir davettir yani. Bir davette bulunuyor. Ben öleceğim şehit olacağım ama o kralın Bismillah dediğini duyunca binlerce insan İslam'a girecek. iman ehli olacak düşüncesidir. Öyle de oluyor. Orada bulunan bütün insanlar bir kişi ölüyor fakat on binlerce insan imana geliyor. Müslüman oluyorlar. Tabi bu sefer kral bir tuzak olduğunu anlıyor. Ölen şehit olan gencin kendisine bir tuzak kurduğunu anlıyor. Bir kanun çıkarıyor. Kanun. Tahutlar kanun çıkarırlar. Onların çıkardıkları kanunların özelliği nedir? Allah'ın koyduğu kanunlara muhalif kanunlar çıkarırlar. Allah bir şey der, tahut başka bir şey der. Allah şöyle inanacaksın der, tahut böyle inanacaksın der. İşte bu tahut da o zamanın tahutu da diyor ki bunların iman ettiği hakikati yasaklıyorum bu ülkemde artık böyle inanamazsınız kanun çıkarıyor İnsanlar kanunu dinlemiyorlar ama zira iman hakikati bir yüreğe bir kalbe yerleştiği zaman onu siz hangi kanunla durdurabilirsiniz onu siz hangi orduyla durdurabilirsiniz vallahi mümkün değil mümkün değil işte Allah ayette anlatıyor Burut suresinde kanun tutmuyor üç gün beş gün bir ay neyse Talimatlar, tembihler fayda vermiyor. Bakıyor ki kral iş ciddi. Bir gençten kurtuldu ama bütün halk Müslüman oldu. Taht sallanıyor. Tağut çökecek, yıkılacak. Günün birinde bütün tağutlar yıkılacak inşallah. Yeter ki biz o genç gibi iman edelim. Yeter ki biz o gencin imanından dolayı şehit olduğunu görüp iman eden o onbinler gibi iman edelim. Ne gördüler? Ne kadar hakikat dinlediler ki? Bakın o insanlara kral emir veriyor, çukular kazdırıyor, şehrin etrafında hendekler kazdırıyor. Uxud işte buradan geliyor. Burut suresinde anlatılan. Kut ile eshabul uxud en nari datil wqud idhum alihah qurud vhum ala ma yefgulun bil mu'minin shuhud Allah buyuruyor onları topladılar. Şimdi caddelerin başlarında çukurların önlerinde on binleri topladılar. Kanun var artık. Talimat verilmiş. Soruyorlar insanlara. Kralın dinine, onun kanunlarına geri dönüyor musunuz? Tövbe ediyor musunuz? Yoksa o gencin iman ettiği Allah'a imana devam ediyor musunuz? Kim tamam ben kralın dinine geri dönüyorum. Ona göre yaşıyorum, ötekilerini inkar ediyorum derse kurtulacak, evine gidecek, yan yatacak. Hiçbir sıkıntı yok. Huzur içerisinde, refah içerisinde orada devam yaşayacak. Fakat kim yok? Ben artık kralın sahtekar olduğunu, ilah olmadığını anladım, inandım. Bir çocuğu dahi öldürmekten aciz. Onu öldürmek için kendisinin de Rabbi, çocuğun da Rabbi olan Allah'ın adını anması gerektiği. Öyleyse o kim ki? Sinek bile değil. Sinek kadar değil. Biz Allah'a imandan vazgeçmeyiz derse onları da o çukurların içerisinde doldurdukları haftalardır ateşin içerisinde atıp yakacaklar. Orada ateş var. Derin derin çukurlar var. Kim kralın dinine dönerse kurtulacak. Kim Rabbim Allah genç gibi inanıyorum derse ateşe atılıp yanı, yakılacak. Kül gibi erecek yani. Ya manzara bu ayet-i kerimede Allah diyor bakın ve hum ala ma bil oturdular oraya diyor Allah o cellatlar o askerler o kral ve adamları müminleri yaktıklarını cahir cayır yaktıklarını seyrettiler ve ma naqamu minhum illa niye bütün bunlar? Allah cevap veriyor sadece ve sadece Allah'a iman ettirdiler diyor ayet-i kerime hepsi bu Rivayetlere göre muhterem kardeşlerim tefsirlerde anlatılır. Yirmi bin küsür kişi orada o ateşlerin içerisinde yakılarak, eritilerek kül haline çevrilerek şehit ediliyor. 20 bin kişi. Belki daha fazla, belki daha az. Allahu alem. Fakat hiçbirisi biz kralın dinine geri döndük demiyorlar. Belki dille deseler kalpleri iman ettiği halde kurtulacaklar. Kalbini bilemez ki kral. Ama ona rağmen şehadeti tercih ediyorlar. Peki niye? Sonundan anlıyoruz. Orada bir kadın geliyor. Onu da getirmişler. Kucağında 2-3 günlük yeni doğmuş bebeği var. Onu da ateşe atacaklar. Bebeğiyle beraber. Kadın bebeğinden dolayı 9 ay karnında taşımış. O bebekle beraber ateşe atılacak. Bebeğinden dolayı biraz tereddüt eder gibi oluyor. Yani kendisi için değil bebek var kucağında. Ama orada hani Resulullah buyuruyor ya üç bebek dile gelip konuştu. Bir tanesi budur. Dile geldi bebek ve konuştu. Korkma anneciğim atla. O ateşin altında cennet var dedi bebek. Korkma. Bu iman. Bu iman. Genci şehadete yürüten 20 bin küsür kişiyi ateşin içine gözünü kırpmadan atlamayı yönlendiren o cennete iman. Şimdi biz hangi cennete iman ediyoruz? Bu insanlar hangi cennete iman ediyordu? Öyle televizyon kanalı açıp cennet ayetleri geçtiğinde akan nehiri gösterilen cennet mi? <gülüyor> yani o cennetin çöpü bile olamaz. Wallahil azim. O cennete iman ediyorsak bu haldeyiz. Bu ayetlerde, hadislerde anlatılan cennete bu insanlar, bu kardeşlerimiz gibi iman edersek, o ateşin arkasında cenneti kokusunu alırsın, hissedersin, gözünü kıpmadan oraya yönelirsin. İşte iman öyle bir şey ki bedeli ödenmesi gereken bir hakikat, bir nimet, en büyük nimet. Ve iman kişiyi o cennete ulaştıran bir nimet. Ve o cennet öyle bir nimet ki oraya temenni ile hayal ile ulaşılamaz. Oraya bedeli ödenerek ancak ulaşılır. İşte ashab-ı gibi bedeli ödenirse ancak ulaşılır. Ve cennetin bedeli gerçekten çok ağırdır muhterem kardeşlerim. Cennetin bedeli vardı, vardır. O günde vardır, bugün de var. Yani o kadar peygamberler geldiler, geçtiler. Onların etrafındaki Yanlarındaki kardeşleri, havarileri, sahabileri, kardeşleri ne kadar işkencelere uğradılar, öldürüldüler, kesildiler, asıldılar, sürgün edildiler, biçildiler fakat hiçbirisi imanlarından vazgeçmedi. Yani peygamber Hazreti Zekeriya aleyhisselam desteriyle başını ikiye böldüler. Yahudiler, Siyonistler, Netanyahu'nun babaları, dedeleri. Hazreti Zekeriya'nın baba, Hazreti Zekeriya'nın başını testereyle keserek ikiye böldüler. Hazreti Yahya'yı testereyle parça parça kestiler. Peygamber bunlar. Yani biz ayaklarının parmaklarının arasındaki toz dahi olamayız onların. Peygamberden bahsediyoruz. Ama onlar cennete ulaşmak için böyle bedel ödediler muhterem kardeşlerim. Allah onları öyle imtihan ediyordu. Ashab uktuğdu Allah Celle Celaluhu Ateşe atılarak imtihan etti. Bugün sen ve ben neyle imtihan ediliyoruz? Cennetin bedeli ne bizim için? Kalkacaksın, uykunu keseceksin, namaz kalacaksın. Ateşe atılmak kadar zor değildir değil mi galiba? Ama birisi ateşe atlamış. Biz uykumuzu kesmekten aciziz. Alacaksın eline Kur'an'ı. Burut suresini Ashab-ı Uhtud'u okuyacaksın. Onlara selam göndereceksin, o hakikatleri düşüneceksin, tefekkür edeceksin, zikredeceksin. Onlar ateşe atlamış. Biz onun anlatıldığı yeri okumaktan aciziz. Kur'an okumaya yönelik hiçbir talebimiz, gayretimiz yok. Hadis dersi yok, Riyazu salihin yok, fıkıh yok, ilmihal yok. Ama onlar bir cennete gitmek istiyorlar. Bedelini ödemişler. Biz de aynı cennete gitmek istiyoruz. Bedelimiz ney? Biraz maldan vereceğiz biraz uykudan ödeyeceğiz. Biraz evlattan vazgeçeceğiz. Biraz vakitten vazgeçeceğiz. Ona rağmen zorlanıyoruz. Şimdi bu bedel ile alakalı o ayet neydi? Tövbe suresi 111 demiştik. Ne buyurdu Rabbimiz? Estaizu billah. İnne Allah minel mu'minine Allah Celle Celaluhu satın aldı. Allah satın aldı. Kimden? Minel <gülüyor> mu'minine. Müminlerden kim la ilah illallah Muhammedun Resulullah diyorsa Allah o her bir kişiden kadın veya erkek satın aldı diyor Rabbimiz. Ayet-i Kerime Neyi satın aldın ya Rabbi? Enfusehum ve envalehum Canlarını ve mallarını satın aldı Allah Celle Celaluhum. Karışılığında ne var ya Rabbi? Sorma hakkımız var mı? Yok haşa. Canı veren kim? Allah. Malı veren kim? Allah. Peki öyleyse sorma hakkımız var mı? Niye aldın ya Rabbi? Veya ne vereceksin karşısında diye? Hakkımız yok. Ama Allah Celle Celaluhu o kerim olan, rahim olan, zülcelali ve ikram olan Allah Celle Celaluhu karşılık veriyor bir de. Mümin kullarına. Bi enne lehumul cenneh. Cenneti vermek karşılığında canlarını ve mallarını Allah bütün müminlerin satın aldı diyor Rabbimiz ayeti kerime ticaret bir alışveriş var orada tevbe suresinde muhterem kardeşlerim Rabbimiz bu hakikati dile getiriyor şimdi o tabi öncekilerden daha çok örnek verebiliriz vereceğiz de inşallah sahabeden de bazı örnekler vereceğim ama hep şunu da göz önünde bulunduralım Tilka ummetun kad leha ma kesebet ve lekum ma kesebetum ve la tus'alun amma kanu ya'melun yani onlar geldiler geçtiler buyuruyor Rabbimiz bedelini ödediler canlarıyla, mallarıyla cenneti hak ettiler, kazandılar. Şimdi sıra sizde diyor Allah. Siz kendinize bakacaksınız. Bedel ödüyor musunuz? Bedel ödemeye hazır mısınız? Ne durumdasınız? Biz nereye gitmek istiyoruz? Cennetin hakkını verip vermediğimize bakmamız lazım muhterem kardeşlerim. Öyle bir cennet ki ne dedik? Ebedi olan bir cennet. Yani ebedi kelimesini onun için baştan sayı da söyledim ki anlaşılsın. Yani 10 sene, 50 sene, 100 sene işte birisi aramızdan 100 sene yaşamış olsa ya maşallah ne uzun ömürlü bir adam deriz ya. 70'ine 80'ine böyle merdiven dayamış olsa ne kadar uzun ömürlü bir adam. Böyle daha sağlıklı bir yaşadıysa Karadeniz taraflarında doğal beslenmiş, doğal yaşamış vesaire fazla kimyasal maddeler yememiş bizim gibi. Onlar bazen 100'e de merdiven dayıyorlar onu böyle inanmak bile istemiyoruz 100 yaşında mı olur bir insan 100 yaşına nasıl gelir 100 yaşında onun için biz Hazreti Nuh aleyhisselamla alakalı 950 seneyi hiç anlayamıyoruz yani 950 sene Allah yolunda davet etmiş 150, 500 900, 1000, 10.000 değil 1 milyon 2 milyon sene değil ebedi cennet ebedi bir daha girdi mi ölmek yok uyumak yok yorulmak yok öyle bir cennet karşılığında satın aldım diyor Allah Celle Celle Cennetin nimetlerini en ince teferruatına kadar sizinle paylaşacağım inşallah belki bu dersimizde değil ama bundan sonraki derslerimizde muhterem kardeşlerim cennetin nimetlerini anlamamız gerekiyor biz o iman ehli gibi iman etmemiz için anlamamız gerekiyor ebedilikle de alakalı Kur'an'da ayetler var özellikle şu hadis şerif çok dikkat çekici şöyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah celle celaluhu cennetlikler cennete girdikten sonra cehennemlikler cehenneme girdikten sonra ölüm bir koç suretinde getirilir cennet ve cehennemin arasına sahih hadis-i şerif. Ölüm bir koç suretinde getirilir cennet ve cehennemin arasına. Allah emir verir o koçu yani ölümü öldürür görevli melekler. Boğazlarlar. Cennetliklerin ve cehennemliklerin gözü önünde Ölümü koç Suresi'nde geçirilmiş olan ölümü boğazlayıp öldürür görevli melekler. Ölüm ölünce cennetlikler mutluluktan, sevinçten öyle bir hal alırlar ki yani şu cennet ebedi hayatı öyle bir hayat ki yani şu dünyanın bazı şeyleriyle bu noktada anlayalım diye karşılaştıralım inşallah. Burada yaşıyoruz, yoruluyoruz, hastalara biliyoruz. Gözümüz ağrıyor, dişimiz ağrıyor, her bir diş ağrınca veya Allah muhafaza buyursun, Rabbim korusun. Daha ağır hastalıklar, belki bir ameliyat gerektiriyor, belki bir kanser, belki bir sakatlık, türlü türlü acayip hastalıklar var. Kadın koca zulmü çekiyor, koca karı zulmü çekiyor, evlattan vesaire, komşudan, sokaktan, caddeden, para, problem, iş, her şekil problem var. Cennette bütün bunların hepsi yok. İhtiyarlamak yok, göz ağrısı yok, diş ağrısı yok, mide ağrısı yok. Yemek içmek var mı? Var. Niçin ama? Zevk için sadece var. Yediğini içtiğini dünyadaki, bir def, dünyadaki gibi def ihacetle çıkarmak yok mis kokusunu andıran bir terle çıkarmak var. Terlemek yok tükürmek yok, öksürmek yok, nezle olmak yok ağız kokusu yok hiçbir şey yok. Cennet ebedi Allah Celle Celaluhu'nun kulları için canlarını ve mallarını karşılığında satın aldığı ebedi yurt muhterem kardeşlerim şimdi biz bunun farkında mıyız? Veya biz hangi cennete gitmeye talibiz? Bunu anlamamız gerekiyor. Bu alışveriş gerçekleşmiş. İstesek de istemesek de alışveriş bitmiş yani. İnnallâheş <Sessizlik> derâ. Aldı bile Allah Celle Celaluhu. Ya sen farkındasın değilsin. Senin işine geldi daha yüksek bir yer isterdin. Yok. Veren canı Allah, veren malı Allah Celle Celaluhu onları senden satın aldı. Karşılığında bir şey vermeseydi de diyemezdin hiçbir şey. Ama Allah Celle Celaluhu karşılığında cenneti vererek satın aldı muhterem kardeşlerim. Şimdi... Candan ve maldan örnekler verelim inşallah anlamak için. Yani bu örnekleri baştan veriyorum ki inşallah cennetin nimetlerini anlattığımızda, bundan sonraki derslerimizde, cennetten bahsettiğimizde, ebedi hayattan bahsettiğimizde hep aklınıza o örnekler gelsin, o nimetleri dinlediğimizde şimdi anladım. Ashab-ı neden gözünü kıpmadan ateşe atlamış diyebilirim. Şimdi anladım. O mücahitler, o sahabe-i kiram, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya o müminler neden gözlerini kıpırdatan hayatlarını, canlarını, mallarını feda etmişler. Onu anlayacağız inşallah. Onun için örnekleri önce kafamızda o kahramanları bir tanıyalım. Muhterem kardeşlerim, bir kahraman. Medine'den bir kahraman. Ebu Dahdah isimli bir kahraman radiyallahu anh. Onun kahramanlıkları çok fakat özellikle kahramanlığını gösterdiği cennetle alakalı bir şey var. Yaşanmış olan bir olay. Bir yetim var Medine'de. Geliyor bir ağaç benim iddiasında bulunuyor. Orada ensardan bir adamla özet olarak verelim yaklaşık. Yani düşünün iki bahçe arasında bir ağaç var. O ağaç benim diyor babamdan bana kaldı. Ama yetim çocuk. Ensarlı öteki benim benim bahçimde diyen adam da Müslüman. Sahabe yani. Fakat çocuk yok benim babamdan bana kaldı o yetim çocuk. Anlaşamayınca kendi aralarında Resulullah'a şikayet ediyor çocuk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Söz konusu yetim olunca iyi kendisi geliyor yerinde teftiş etmeye. Ölçüyor, biçiyor, bakıyor fakat gerçekten ağaç çocuğun değil, adamın bahçesinde, diğer sahabenin bahçesinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavruyu teselli etmeye çalışıyor fakat o benim babamdan bana kaldı yani babasından demek ki onu öyle algılamış, öyle anlamış, öyle yanılmış. E kendisinde olmadığını anlayınca da ağlamaya başlıyor yetim. O ağlayınca kendisi de yetim olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha da fazla hüzünleniyor. Yani ensardan o adama hediye diye teşvikte bulunuyor fakat bir şekilde bir inat yani mahkemelik olmuş Resulullah'a rezil edilmiş. Halbuki yani çünkü öyle bir iddia var işte bu benim acime el koydu ya Resulallah. halbuki benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında bir rezil olma söz konusu halbuki öyle olmadı halde bundan dolayı bir incinme var vermem diyor vermek istemiyor yani vermiyor da fakat yetim daha da fazla bu sefer üzülüyor ve ağrıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ashabına buyuruyor ki cennetten bir ağaç dalı karşılığında kim bu ağacı alıp bu yetime vermek ister bir dal yani cennette bir ağacın bir dalı karşılığında şu ağacı kim alıp bu yetime vermek ister deyince Ebu Dahtah radiyallahu anh çok fazla varlıklı da birisi değil kendisi de ben yapacağım yapmak istiyorum ya Resulallah. nasıl çünkü fazla mal olmadığı belli zenginlerden değil ya Resulallah mescidin yakınlarında bir bahçem var hurmalık onu satacağım ben yapacağım bu müjde benim olsun ya Resulallah diyor satlığa çıkarıyor gerçekten bahçeyi satıyor Ondan sonra gidip onun parasıyla bir bahçe için aldığı parayla gidip o ağacı satın alıyor. Ondan sonra getirip o yetim çocuğa hediye ediyor. Bu artık orası o ağaç çocuğun istediğine kavuştu. Yetimin yüzü güldü. Yetim yüzü güldü. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yüzü güldü. Meleklerin yüzü güldü. Allah da onun yüzünü güldürecek öyle bir ciddi ki sattıktan sonra bahçesine gidiyor kendi çocukları bahçenin içinde oynuyorlar bahçeye girmeden dışarıdan yani bahçe burasıysa sınır dışarıdan diyor ki evlatlarım yavrularım çıkın bahçeden o artık bizim değil çocuklar bahçede ağaçların üstünde vurma yiyor oynuyor koşuyor o artık bizim bahçemiz değil başkasının bahçesinde oynamayın hak geçmesin çıkın diyor bahçeden e onlar da fakir aslında nereye sattın, nasıl sattın elimizde ne kaldı filan çocuklar, merak hanımı, çocukları Allah'a sattım cennette bir dal almak için sattım diyor şimdi biz Ebu Dahtah radıyallahu anh'ın cennete olan imanı cennetteki bir dalın karşılığının ne demek olduğunu anlamadıkça anlayamayız vallahi bunu yani Ebu Dahta cennetteki radıyallahu anh o ağacın dallına öyle iman etmiş ki o kadar bir aşk iştiyak var ki o ağacın dallına karşı bir hurma bahçesini veriyor. Ve çocuklarını da oradan çıkarıyor. Onu sattım artık diyor muhterem kardeşlerim. Bunu iman yaptırır ancak. Ahirete yakinen iman. Öyle bir mantık, öyle bir anlayış, öyle bir bedel ödemek. Hani onlar iman etmiş bu can, bu mal. ''Cennet karşılığında Allah zaten satın almış, şimdi de bana fırsat veriyor cennetten bir yer kazanmak için, öyle anlıyor meseleyi.'' Biz öyle anlamadığımız müddetçe, 100 tane cennetten ayet okusak, bin tane size hadis-i şerif okusam anlamayacağız cenneti. Onun için önce kahramanları tanımamız lazım. Cenneti anlamamız için muhterem kardeşlerim. Çünkü cennet bedel istiyor, cennet Allah yolunda yorulmak istiyor. Cennet gerektiğinde fedakarlık istiyor, uykusuz kalmak istiyor, maldan, candan vermek istiyor cennet muhterem kardeşlerim. Öyleyse cenneti tekrar tekrar düşünmemiz lazım. Kendimizi bu sahabeler, bu kahramanlar karşısında kıyaslamamız lazım muhterem kardeşlerim. Maalesef öyle bir dünyada yaşıyoruz ki dünyevi nimetler elimizde fakat kimse bedel ödemek istemiyor yani. Kimse bedel ödemek istemiyor. Her şey bizim olsun yani Ebu Dahtah radıyallahu anh'ın bir dal için verdiği hurma bahçesi onun bir dalını aldığı o cennette bütün cennetin arazileri bizim olsun istiyoruz hiçbir şey vermeden ama hurma bahçesini vermiş biz oturduğumuz yerden onun dalını aldığı bütün cennetin arazisine talibiz. Biraz utanmak lazım yani utanmak lazım. Yani bilmiyorum abesle iştirak olur mu şöyle bir şey desem. Öyle düşünerek Allah'ın lütfuyla ahirette Ebu Dahtah'la radıyallahu anh karşılaştığımızda utanır insan ya. Onunla yüz yüze geldiğinde o neyi vererek oraya gelmiş? Yani yakinen iman meselesi. Hani Enes bin Nadır örneğini sık sık veririz tam yerinde aslında bir de hatırlamakta fayda var yani Uhud'un arkasında Uhud savaşında cennetin kokusu var deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya Uhud'un arkasında ben cenneti görüyorum deyince Enes bin Nadir radıyallahu anh da orada, tam o öyle konuşurken elinde bir iki hurma var zaten yani bir iki vurma yiyip zaten savaşa tekrar iştirak edecek savaşacak zaten elinde kılıç hazır yani bir mola esnasında yani zaten şehit olacak belki savaşacak o savaş esnasında bir iki hurma yiyor yani sadece. O hurmaları yerken Resulullah Uhud'un arkasında cenneti görüyorum deyince Enes bin Nadir radıyallahu anh hurma yiyecek o sözü duydu. Ne dedin ya Resulullah ne buyurdun? Uhud'un arkasında cenneti görüyorum. Hurmaya bakıyor Uhud'a bakıyor. Şimdi orada madem Resulullah buyurduysa kesinlikle ve kesinlikle cennet var ne demek yani? İlerle ey asker. İlerle ey mücahit. O yolda şehit ol ki o cennete ulaş mesajını veriyor. Şimdi benim şu iki hurma Uğud'un arkasında olan cennete gitmeme engel mi olsun? Yani üç dakika niye bekleyeyim diyor cennete gitmek için. Hurmaları atıyor, dalıyor ve şehit oluyor. Masal 2, masal 3, masal 4 haşa ve kella yaşanmış olaylar. Sahabe-i kiramın yaşadığı ve cenneti olan imanları, ihtiyaçları, arzuları ve bedelini ödemeleri muhterem kardeşlerim. Kimse sakın ha şöyle bir şey. Haşa ve kella. Aklımızdan şeytan sakın ha şöyle bir şey geçirmesin. Yani ya, okuma yazma bilmeyen insanlar da haşa ve kella yani. Evli miydi yani? Çoluk çocuğu mıydı? Ben üniversite bitirdim. O üniversite bitirmemişti belki. Faydalı bir insanım ben. İnsanlar için makine mühendisliği yapacağım. Bilgisayar mühendisiyim. Doktor. O kadar insanlara faydalı olacağım. Yani o sıradan vatandaştı belki. Haşa ve kella. Şeytan vesvese verebilir. Senin benim bir tane evim varsa Enes bin Nadırlar Medine'de bir ev için yüzlerce sene savaştılar. O eve sahip olabilmek için. Senin benim bir tane iki tane çocuğun varsa onların beş tane on tane çocukları vardı. Senin benim bir tane hanımım varsa onların üç tane dört tane hanımları vardı. Gözünü kıpmadan hepsini bıraktılar. Evi, hanımı, Çoluğu, çocuğu Yani onlar çok iyi farkındaydılar neyin bedelini ödediklerini. Çünkü Allah satın aldım diyor. Can ve malı vereceksiniz. Cenneti istiyorsanız Can ve malı vereceksiniz. Mütterim kardeşlerim Almanya'da yaşıyoruz. Yani bir dükkana gitsek Bırak alışveriş yaptık Alışverişte 10 euro eksik geldi Verirler mi? Vermez 1 euro eksik geldi verir mi? Vermez Çikolata aldın sadece Çikolata, sakız Dondurma vermiyor bak 50 kuruş eksikse vermiyor Dünya Dondurmayı vermiyor sakız eline Allah Celle Celaluhu Buyuruyor ki Canınızı ve malınızı vermek şartıyla Satın aldım diyor Şimdi vermezsek niye verilsin? Ayet. Gel gör ki Rabbimiz Allah Celle Celaluhu o kadar rahim, o kadar kerim ki eksiklerimizle beraber veriyor. Dünyadakisi gibi insanlar gibi ölçülmüş olsa o kadar cimrilik olsa Allah muhafaza görürsün. Halimiz perişan olacak. Öyleyse bu cenneti cenneti sahabe nasıl anladı ki öyle yaptılar? önce o kişileri tanımak sonra cennetin nimetlerini mesela cennetin nimetleri adına Siyer'de anlatmıştım Siyer derslerimize katılan kardeşlerimiz belki hatırlayacak belki unuttunuz hani Halid bin Velit radiyallahu anh Suriye tarafında bir cihadi operasyondan savaştan geliyor orada öldürüp cehenneme gönderdiği bir kralın kürkünü yani giydiği paltosunu cübbesini neyse artık getirmiş beş kilo altın var belki üstünde. Yani düğmeler altından, ipler altından, her şey altından örülmüş. O cübbeyle Medine'ye geri geliyor. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı mescitdeler. Hazreti Halid bin Velid o cübbeyle o kürkle beraber Resulullah'ın huzuruna çıkıyor, ashabın huzuruna çıkıyor. Bak ya Resulallah diyor. Bak. Şu kürke bak. Bunun içindekini gönderdim diyor yani. O cehenneme gitti. Bunu da size getirdim. Ganimet. Ashab-ı kiram şaşkın ama gerçekten şaşkınlar. Öyle bir şey görmemişler hiç. Ya bir elbisede bir cekette bu kadar altın nasıl olabilir? Düğme altından, ip altından, asla her şey altından. Öyle giyiniyorlar çünkü. Materyalist, kapitalist, tağut zihniyet. Öyle giyiniyorlar. Ashab-ı kiramın o şaşkın bakışlarına Resulullah kıyamete kadar geçerli bir ders veriyor hepimize. Onlara diyor ki, hayret ettiniz değil mi? diyor. Vallahi billahi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Dahtahın radıyallahu anh cennetteki hurilerinin elindeki bir mendil bundan daha değerli diyor. Mendil. Yani Ebu Dahtah radıyallahu anh'ın cennette giyeceği o Türk değil, elbise değil, hurilerin giydiği elbise değil. Onların birinin elindeki bir mendil o Kürt'ten daha değerli diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ashab-ı kiram bunu duyuyor duramıyor yerinde. Bir daha cihada, bir daha infaka, bir daha Allah yolunda yorulmaya terk ediyorlar. Medine'ye gidiyorlar. İlim yaymak için gidiyorlar. Cihad etmek için gidiyorlar. İstanbul'a kadar geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte burada şu var. Buraya gidilmesi lazım. Buraya bu dava taşınması lazım dedi diye. Çünkü onlar İman etmişler muhterem kardeşlerim. Bakın şu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bildiriyor. Onlar da bu hakikatlere iman etmiş. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Gerçekten cehennemden korkan kişi tedbirini alır diyor. Cehennem var. Müminiz iman ediyoruz. Gerçekten cehennemden korkuyorsanız tedbirinizi alın. Niye? E çünkü Allah bildiriyor cehenneme neyin götüreceğini. E bir derse sığmaz ama bir derste sadece cehenneme götüren amellerden bahsettik. O bile vaktimiz yok ki okumaya, anlamaya. Dinle. Dinleyerek bari anla cehenneme götüren amelleri. Bundan bir önceki derste anlatmaya çalışmıştık. Kim ondan korkuyorsa tedbirini alır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim tedbirini alırsa mutlaka kurtulur. Hadis-i şerif. Dikkat edin diyor hadisin devamında. Allah size bir şey satıyor. Allah'ın sattığı şey çok pahalı. Allah'ın sattığı cennettir ama karşılığında can ve mal istiyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Allah'ın sattığı pahalı çünkü Allah cenneti satıyor karşılığında canınızı ve malı da satın aldı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim şimdi ashab-ı kiram can, mal bunları duyunca gereği neyse yapıyor cihada gidiyor, malını veriyor ilim yaymak için gidiyor İnsanları Allah'a davet etmek için gidiyor. Neyse bedel onu ödüyor muhterem kardeşlerim. Mekke'den kalkıp Medine'ye geliyor. Mekke'den kalkıp Habeşistan'a gidiyor. Hicret. Rihle yolculukları onlardan sonraki alimler müştehitler bir hadis almak için yüzlerce binlerce kilometre yol bir hadis öğrenmek için. Bir hadis ya bir hadis. Dost acı konuşur bazen. Onların yüzlerce binlerce kilometre gidip bir hadisi öğrenmek için kat ettikleri yolculukları biz mesela işte sabah namazında pazar günü 5 tane 10 tane hadis-i şerif onlar hani binlerce kilometre gitti ya o hadisi almak için yazılmış kitaplara biz de diyoruz ki uykunu böleceksin haftada bir defa en azından en azından diğer günlerde gidemeyen kardeşlerimiz için camiye gelecen hafta sonu işe gitmiyorsan namazı cemaatla kılacan, Allah'ın rızasını kazanacan ihlasla yaptıysan. Ondan sonra da onların binlerce kilometre giderek öğrendikleri, yazdıkları o hadisi dinleyeceksin. Gelemiyoruz. Ama onlarla aynı cennete gideceğiz. Niye? E biz biz başkayız. O başkayı ahirete gidince görürüz. Allah muhafaza Allah'ın kimseye torpili yok. Ya Fatıma Ey quzini nefsi nar ey kızım Fatıma nefsini cehenneme karşı kurtar vallahi senin için bir şey yapamam diyor peygamberimiz amellerinle kendini kurtar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına diyor muhterem kardeşlerim öyleyse bizim ne olabilir Hadis dinlemeyeceğiz hal okumayacağız fıkıh öğrenmeyeceğiz sohbet dinlemeyeceğiz derse gelmeyeceğiz ne için hepsi keyfimiz bozulmasın diye <gülüyor> keyif başımın gözümün üstünde yeri var gideceği yollara vallahi yüzüme de koyayım basarak gitsin kardeşlerim bu esnada yani bu esnada derken Allah az için yapacak herhangi bir çalışmayı kastediyorum burayı değil reklam içindir yanlış anlamayın fakat öyle bir esnada başka bir Allah rızası için daha güzel daha iyi veya ona benzer bir şey yapacak kardeşlerim yüzüme basıp geçsinler. Ama keyif televizyonda sevdiğim dizi var maç oynanıyor veya başka şeyler binlerce kilometre gitmişler o hadisi alabilmek için o ilmihalılar yazılsın diye şu elimize tuttuğumuz belki ismine bile bilmediğimiz Ömer Nasuhi Bilmen İslam İlmihalı <gülüyor> O nereden almış? Kaynak neresi? Bir İmam Serahsi kaç küsür sene hapiste yatmış. O İlmihal'ı yazmış. İmam Ebu Hanife'ne kadar kırbaçlanmış. Müştehidler neler çekmiş? O kitapları bir okuyacaksın. Derse geleceksin. Yok. O gerekmez. Biz cenneti öyle. Başka bir şekilde de alabiliriz. Bedel ödemeden de alabiliriz. Zihniyeti var. Allah muhafaza ediyorsun. Bu şeytan bizi öyle bir kandırıyor ki bu da ahir zamanın fitnelerinden bedel ödemeden cennet elde edebilme zihniyeti bu ahir zaman yok böyle bir şey yani bakalım tarihe işte anlattığımız bu kahramanlara bakalım yok böyle bir şey muhterem kardeşlerim yani dünyaya bir bedel ödemeden geldik hiçbir şey dünyada şu hayat şu can neyi bedel olarak ödedik onu elde etmek için şimdi sabaha kadar sayarız da nimetler sadece iman nimetini demiş olalım hayat verdi Allah Hayat verdi Allah. Bir damla meninin içerisindeki bir hücreyi bir yumurtayla birleştirip seni yaratan Allah o yumurtaya ol emrini vermeseydi. Kanarız sona gidip yok olmaya mahkumdun. Allah'ın emriyle varsın. İnsan oldun. Hayata getirdi seni. Sonra iman nimeti verdi. Hazreti Ebu ile birlikte, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ile birlikte... Bir cennette bulunma nimeti bu demek yani. Bunun anahtarı demek bu. Karşılığında da can ve mal istiyorum dedi Allah Celle Celaluhu. Farkında mıyız? Uyanalım diye söylüyorum bunları. Aklımızı başımıza alalım diye diyorum muhterem kardeşlerim. Şu hayat sermayesi geçiyor. Vaktimiz tükeniyor. Bir daha geri almamız mümkün değil. Bedel ödememizi istiyor Allah Celle Celaluhu. Yani... Vicdanını kaybetmemiş her bir insan şu hakikati kabul eder ki bedeli ödenmeyen bir şey alınmaz. Haramdır ya. Bir nimeti dahi malı dahi alamazsın bedelini ödemeden. E bu bedeller içerisinde nimetler içerisinde en yüksek bedel ödenmesi gereken imansa eğer onun karşılığını da Allah can ve mal olarak bildirdiyse o zaman dikkat etmemiz lazım. Bir de uyarı yapmış. وَلَا تَمُوتُنْ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ bize diyor bak. <gülüyor> Ey iman edenler. Bak canınızı malınızı satın aldım. Anlamadınız belki. Şunu da unutmayın ki ne yapın yapın. Müslüman olarak ölün ha. Karşıma gavur olarak gelmeyin diyor Allah Celle Celle. Şirk olmasın. Küfür olmasın. Yoksa bitersiniz. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sakın ha aman ha ne yapın yapın. Müslüman olarak ancak ve ancak Müslüman olarak ölün diyor Allah Celle Canuhu. Dikkat edin Ayette şu garantiyi kimseye vermiyor Yani Müslüman olarak can verebilirsiniz Yok Ne yapın yapın diyor Allah Canınızı verdiniz Yani Allah yolunda ömrünüzü tükettiniz Malınızı verdiniz 20-30-40 sene Son nefese doğru geldi Ben çok şeyler yaptım gençliğimde Oo. Cenneti kazanmak için neler neler yaptım Demeyin ha diyor Allah Mümin olarak ölme garantiniz yok Ne yapın yapın Mümin olarak ölün diyor Allah Son nefese kadar istiyorum diyor Ama ne için? Karşılığında cennet var Hiçbir şey vermese ne yapacaksın? Hakkımız yok Veren o çünkü Öyleyse son nefeste iman sahibi olabilmek için Her an iman üzeri yaşayıp Amel üzeri olup o ahlakla yaşamak gerekir ki ölüm bizi öyle bir halde bulsun yoksa nerede geleceğini bilmiyoruz yani sen o halde olman lazım o halde olursan bir yerde seni öyle yakalar ölüm nerede geleceğini bilemiyoruz öyleyse hazır olmamızı istiyor Allah Celle Cellehu muhterem kardeşlerim ve en zor şey imanın yani iman nimetinin bedelini ödemektir insan için niye çünkü Allah karşılığında cam ben mar istedi ya bu da kul için en zor şeydir. Ayette onun için en zorunu bildiriyor. Yani canlarımız o kadar tatlı ki canlarımız o kadar tatlı olmasa uykumuzu bölebiliriz sabah namazına kalkmak için. Bu canlı alakalı bir şey. Zor geliyor ya. Uyku canlı alakalı zor geliyor. Rahatımızı keyfimizi bozamıyoruz. Canlarımız o kadar tatlı olmasa Allah yolunda verin mescit yapılacak, cami yapılacak İstikbal'deki mus'apların yetişmesi için medrese inşa edilecek araba 10.000 bin bin cami 100 euro. <gülüyor> ya buna ben bile gülüyorum ya. Ben kimim ki? Melekler nasıl yazıyor acaba bu sahneyi? Bir düşünün. Yazıyor melekler. Keyfimiz için binler binler binler bir tatil 5000 bin euro. Bugün öyle fiyatlar. Ama mescit medrese. Yetimler için, Arakan için, Yemen için 50 euro. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, melekleri böyle kandırabilir miyiz hiç? Şu sağımızda solumuzda oturan, kiramen katibin olan, ağzımızdan çıkan her sözü yazan, niye yaptığımızı da bilerek yazan melekleri kandırabilir miyiz ya? Haşa ve kella. Dikkat etmemiz lazım. Dikkat etmemiz lazım. Canımızı ve malımızı Allah satın aldı cennet karşılığında biraz çaba istiyor muhterem kardeşlerim öyleyse bu imtihan aleminin varlığının farkında olmamız gerekiyor Allah'ın izniyle ashab i̇şte, ashabı uktutlar bunun için firavunun sihirbazları bunun için diğer verdiğimiz örnekler bunun için firavunun sihirbazları öyle hemen deyip de geçmemek lazım yani sihirbazlıkla uğraşıyorlar yani halbuki bu küfür yani o meslekleri o. Ve ölmeden, şehit edilmeden önceki en son dünya namına yaptıkları amel ne, iş ne? Hazreti Musa'nın karşısına çıkıp onu alt etmek. <gülüyor> yani Allah düşmanları, Hazreti Musa'nın düşmanları, Firavun adamları. Senin izzetin üzere diyorlar ya iş yaparken. O çubukları atacaklar, yılan olacak, ipleri falan. Ama Hazreti Musa aleyhisselam kendileri sihirbaz olduğu için... Onun gösterdiğinin sihir değil muize olduğunu anlayınca biz iman ettik diyorlar. Sahne bu yani. Ondan sonra karşılarında firavun var. Binlerce yüz binler yani Allah'u Alem ne kadar insan öldürülmüş onun emriyle. E böyle bir adam şakası yok yani. Öldürürüm dedi mi öldürecek demeden de öldürecek bir adam. Böyle bir zalim böyle bir tağut. Yeryüzünün en korkunç zalimi. Onun karşısında dikilmişler hiçbir şey yapamazsın bize diyorlar. Zararı yok diyor. Firan diyor ki dönün diyor bak. Şu sözünüzden vazgeçin. Öyle Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettim falan demeyin. Sizin Rabbiniz benim diyor haşa. Tövbe edin tekrar hemen benim kanunlarıma, benim dinime geri dönün. Yoksa sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çarpmazlama keseceğim. Yani sağ elinizi, sol ayağınızı sonra sol elinizi kolunuzu, sağ ayağınızı. Sonra da asıp öldüreceğim sizi diyor. Tehdit bu. Cevap ne? La dair. Hiçbir şey yapamazsın diyorlar. Hiçbir şey yapamazsın. Biz Allah'a döneceğiz diyorlar. Ömer nasuhi bilmenin ilmi halini daha okumamışlar. Riyaz-ı salihini de okumamışlar daha. Çünkü o da peygamberimiz hayatta bile değildi. Hazreti Musa döneminde. Bir sahne ve bir iman cenneti öyle görüp öyle yakinen iman ediyor ki ne diyor? Orada bir son sözleri var. رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَ صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِم۪ينَ Bak dikkat et. Şimdi Firavun'a böyle meydan okuyan o sihirbazlar iman eder. Şimdi cennete gidecek ölüm. Ya Rabbi. Belki son anda bir kaym olmasın. اَفْرِغْ aleyna sabra, Sabır yağdır üzerimize Ya Rabbi. تَوَفَّنَا مُسْلِم۪ينَ Ne olur Müslüman olarak ölelim. E, şu hayat boşa gitti belki. Tanımadık dinini Ya Rabbi. Hazreti Musa Musa'yla geç tanıştık. Ama şimdi tanıştık, iman ettik. Öyleyse şu son nefeste iman nasip et. Ölü ölelim. Üzerimize sabır yazın Allah'ım. Dedik ama sağ kolumuz kesildiğinde birden vazgeçmeyelim. Sabır yağdır ki direnelim Allah'ım. Teveffena muslimin. Ne yapalım ya Rabbi yardımcımız ol. Müslüman olarak ölelim. Biraz sonra ölecek. O sihirbazlar meydan okumuş en zalime karşı son söz. Biz ne zaman bu duayı yapıyoruz? Sanki biz çıkmışız bugünkü Firavun'un karşısında meydan biz okumuşuz. Yarabbi ayağım kaymış zaten kayabilir. Ne olur üzerime sabır yağdır Allah'ım. Mümin olarak ölebileyim. Düzeltebileyim. Çek düzen verebileyim. Sihirbazların hali muhterem kardeşlerim. Yani hep tarihe baktığımızda onlarda o kahramanlarda aynı imanı aynı ruhu hep o alışveriş heyecanından dolayı onu görüyoruz. Hep bu. Bütün heyecan alışveriş. Ne alışveriş o? Cennet alışverişi. Hep heyecanı veren o dinamik O enerji oradan geliyor Can ve mal Allah yolunda verilecek Karşılığında Allah Celle Celaluhu cenneti satın atmış, Almıştır meselesi muhterem kardeşlerim Şunu da tamamlayalım inşallah yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Başta öyle dedik Ne dedik? Hazreti Yasir'in ailesine uğrarken ne diyordu? Direnin cennette buluşacağız diyordu Sonra aradan yıllar geçti Hiç parola değişmedi bak Medine için Akabe beyatı yapılacak Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh diyor İşte orada Beyat ettiler Peygamber Efendimizle anlaştılar Medine'ye gidecek Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Canlarını mallarını korudukları gibi onu da koruyacaklar İman ehli oldular Ya Resulallah Bütün bu dediklerimize o şartlara şirk yok Vesaire yaparsak ne var bizim için Ne dedi Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü vesselam cennet var dedi Başka bir şey yok Yani Medine İslam devleti olacak Uzun yıllar yakın zaman içerisinde İran'ı fethedeceksiniz. <gülüyor> yani düşünmek bile mümkün değil o anda Dünya imparatorluklarından Bizans da düşecek. Hepsi sizin elinizin altında olacak. Bir gün Ömer İbn Abdülaziz gelecek. Ta İspanya endüristlere kadar gelecek. Hiç böyle bir şey değil. Cennet tek vadim bu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kahramanlara bütün bunları yaptıran tek ney? Cennet. Tek enerji kaynağı o. Abdullah İbn Revah radıyallahu anh bedelini ödedi. Mut'e'ye giderken muhte de şehit oldu. Halbuki efendimiz Aleyhissalatu vesselam ona giderken şehit olacağına dair işaret vermişti. Ona rağmen gözünü kıpmadan gitti Abdullah İbn Revah radıyallahu anh muhterem kardeşlerim. Can veriyorlar, mal veriyorlar. Saat bin Heyseme radıyallahu anh bedeli savaşı yapılacak. Saat bin Heysem'e bak baba oğul hikayesi ne güzel bir şey yani hani böyle bazen film bakıyor ya gençler baba var oğul var böyle sahneler romantik Hollywood çevirmiş acayip al sana film değil sahne gerçek Saat bin Heysem'e radıyallahu anh yani saat oğul Hazreti Heysem'e radıyallahu anh o da babası ikisi de iman ehli olmuş Bedir savaşı baba ihtiyar diyor ki oğluna gel diyor ben gideyim Bedir'e oğul diyor ki kura çekelim çünkü biri kalacak hanım var çocuklar var kura çekiyorlar kura sağda çıkıyor radıyallahu anh Hazreti Saad bedene gidiyor yani kura çıkmasına rağmen Hazreti Heysem orada ilginç bir şey diyor gel diyor kura çıktı ama sen bana ver hakkını diyor ben gideyim yani ben şehit olmak istiyorum Hazreti Saad radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor baba yani herhangi bir dünyalık olsa bütün zenginlikler mal mülk vallahi hakkımdan vazgeçerim ama burada cennet var diye olmaz burada cennet var cennet olmasaydı haz vazgeçerdim Hz. Sa'd Bedir'de şehit oldu Hz. Heyseme'de Uhud'da şehit oldu evet. radiyallahu anhümmecmain yani can ve mal Allah yolunda böyle bu şekilde veriliyordu muhterem kardeşlerim çok örnek var vaktimiz doldu fakat bir tane de malla alakalı yine bir örnek verelim. Bizim can imtihanlarından Allah-u Alem belki biraz uzas. Rabbim imtihan ettiğinde hazır olan kullarından eylesin. O şuuru versin. O şu şuurla şuurlanmayı bizlere nasip eylesin. Canla imtihan ettiğinde. Filistin'deki kardeşlerimiz, Suriye'deki kardeşlerimiz, Arakan'daki kardeşlerimiz canla imtihan ediliyorlar. Can. iman ettiğinden dolayı şehit oluyor. Bedelini ödüyor canıyla. Bak Allah Ayette bildirdiği bedelin ödüyor. Biz malla şu anda. Allah bizim malla imtihan ediyor. Bosna Hersek'te de bundan yıllar öncesinde her şey güllük gülistanlıktı. Biz Allah'a güveniyoruz. Kafirlere değil. Fakat Rabbimizin nerede nasıl imtihan edeceğini bilemiyoruz. Hazır olmamız gerekiyor. Ama şu anda malla imtihan eden Rabbimiz Allah Celle Celle'nin imtihanın gereğini yerine getirmek için o malla alakalı kahramanları tanımak gerekiyor. Yani Ebu Dahtah radıyallahu anh'tan bahsettik. Ebu Talha'dan bahsetmiştik. Hazreti Osman radıyallahu anh'tan belki fazla bilinmez. Onun cömert tarafı hep haya ile tanınır. Gerçekten de bir haya abidesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme oturduğu mecliste içeri girdiğinde kendisine çeki düzen verdiren sahabedir. Hazreti Osman radıyallahu anh. İki kızını verdiği sahabedir. Zinnureyn iki nur sahibidir. Hazreti Osman radıyallahu anh. Canıyla da bedelini ödemiştir. Çünkü şehit edildi Kur'an okurken odasında. Anarşistler tarafından. Yahudilerin oyununa gelmiş zavallılar tarafından. Fakat malla emtihanı da verdi Hazreti Osman radıyallahu anh. Her zaman verdi muhterem kardeşlerim. Mesela ilk Medine'ye geldiklerinde Medine'nin havası suyu onlara ağır gelmişti. Medine'nin suyunda da sıkıntılar vardı. Çünkü zemzem Mekke'de alışmışlar. Zemzem içen zemzem bile büyüyen insanlar has zemzem yani. Has zemzem. Medine'ye geldiler. Sıkıntılar oldu bazı hastalıklar, rahatsızlıklar oldu. Orada Medine'de bir tane temiz su kuyusu orada Yahudi'nin. Medine'de çünkü Yahudiler maddi alanda hakimdiler. Para piyasası onlardaydı. O zaman da öyleydi yani. Onlar çeviriyordu. O Rume su kuyusu Yahudi Yahudi ya suyu parayla satıyor insanlara o zaman öyleydi yani değişmez ki Yahudi değişmez çünkü Siyonist de aynı zihniyettir o tek kuyu var temiz su onu da parayla satıyor insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kuyuyu kim acaba satın alır da Müslümanlara faydalı olur deyince Fırlayan Hazreti Osman Radiyallahu anh gitti Yahudiden kuyu fazlasıyla vererek satın aldı getirdiği ümmete vakfeyledi buyur ya Allah dedi ümmetin Müslümanların artık kimse bundan sonra para ödemeyecek su içmek için işin daha da acayibi ne biliyor musunuz? haya abidesi ya kuyuyu satın almış Allah yolunda vakfetmiş ne zaman su içse bütün insanlar gibi kuyruğa giriyor ben yaptım en önde ben olurum değil haşa ve kella Hz. Osman var karşımızda radiyallahu anh normal halk gibi kuyruğa giriyor sanki hiç alakası yok e, kimin için yaptı Allah için yaptı cenneti almak için malı verdi bedelini ödedi <gülüyor> Hz. Osman ama bak öyle bir bedel ödemiş ihlas da öyle bir ihlas da yapmış ki ihlasının ispatıdır kuyruğa girmesi aynı zamanda ya sen bugün her neyse demeyelim boşver ama bugünkü halimiz belli yani. Bırak Sukuyusunun yani ümmete faydalı olacak bir hareket yapmayı, ufak bir iş yapar, yüz sene anlat anlata bitiremez. Ufak bir iş yapar, yüz sene yüzü parlar. Böyle insanların daha önünde daha acayip bir imtiyaz ister, daha acayip bir pozisyon ister. Allah mafaza buyursun. Ama öyle bir iklasta yapmış ki bak hala bugün anlatıyoruz ve heyecanlanıyoruz. Heyecanlanmamız gerekiyor zaten. Heyecanlandırıcı bir şey yani. Aynı Hazreti Osman radıyallahu anh. Çizgiye değişmiyor. İstikamet var yani. Resulullah vefat eylemiş. Hazreti Ubekir radıyallahu anh dönemi. Biraz kıtlık var Medine'de. Hazreti Osman radıyallahu anh zenginlerden. Ticaret. Çam'dan yüz tane devesi geliyor. Yüklü develer var. Çam'dan geliyorlar. Buğday getiriyor. Medine'de de kıtlık var. Daha Medine'nin girişindeyken insanlar böyle biraz daha parası olanlar gidiyorlar sat bize, bire yedi vereceğiz diyorlar. Yani mesela bir diremse yedi veriyoruz. Cık, vermem diyor Hazreti Osman radıyallahu anh. Yok ne? Ya yedi vereceğiz ya. Normalde bire satacaksın. Biz yedi veriyoruz. Kıtlık var, para var insanlarda. Parası oranlar geliyor. Hazreti Osman radıyallahu anh, Vermem diyor. İnsanlar, Müslümanlar deniyor. Gidip halife şikayet ederiz seni. Diyor. Gidip Hazreti Ebubekir radıyallahu şikayet ediyorlar. Ya Resulullah'ın halifesi ey Hazreti Uvekir radıyallahu anh kıtlık var biliyorsun. Yüz deve yüklü buğday geldi Hazreti Osman'ın. Bire yedi veriyoruz vermiyor. Diyor ki Hazreti Uvekir radıyallahu anh bilmediğiniz bir şey vardır mutlaka. Kötü düşünmeyin. Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında bilmediğiniz bir şey vardır. Kaç kişi gelmiş şikayet ediyor yani. Olay kesin. Ama kaç kişi gelip Öyle şahitlik yapmasına rağmen Hz. Ebu Bekir'deki mümini olan güvence bak. İşte bu çok önemli burası. Mümin güvenen ve güvenilen insandır. Mümin güvenen ve güvenilen insandır. Mümin kelimesinin içinde bu var zaten. Emanet, mümin bunların hepsi aynı kelimeler. Oradan geliyor yani. Güvenen ve güvenilen insandır. Siz kimden bahsediyorsunuz dedi. Resulullah'ın damadından bahsediyoruz. Resulullah'ın ifadesiyle Me'va cennetinde Resulullah'ın arkadaşı olacak kişiden bahsediyoruz biz. Öyle basit bir hareket yapmaz. Mümkün değil. Yani önce bir şu kirlenmiş zihinlerini de bir düzeltin diyor yani. Onlar önce bir ders veriyor orada. Çok önemli. Biz ne olur bugün? Oh! Gördün mü? Gördün mü? Hem de Resulullah'ın damadı. Gördün mü? Bak! Resulullah öldüğü ne kadar oldu hemen ayakları kaydı. Kapitalist oldu. Haşa ve kella. Biz bugün öyleyiz. İlk işimiz Müslüman hakkında suizan sahibi olmak. İlk işimiz. Bir şey yapar, bir şey duyarız. Daha hiç sormadan niye yaptın, ne ettin hakikati aslını öğrenmeden hemen hüküm. Hemen hüküm. Hemen ferman. Avukatta olmuşuz, savcı da olmuşuz, hakim de olmuşuz, cellat da olmuşuz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ders içi dersin. Hemen bir o zihinlerinizdeki kirimi atın. Kendinize gelin. Karşınızda Hazreti Osman radıyallahu anh var. Kimden bahsediyorsunuz siz? Şimdi gidelim diyor. Şimdi gidelim. Yani gidecek de onlara ne olduğunu göstermek için. Onun için zaten sorun yok. Hazreti Uvekir radıyallahu anh hiç gitmese ve Allah işin iç yüzünü öğrenmese zaten sorun yok. Çünkü Hazreti Osman öyle yapmaz. Kıtlık esnasında onları zor durumda bırakmaz. Mümin güvenen ve güvenlendir. Gidiyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anh'a diyor böyle şikayet etti işte hepsi seni bulduk. Bu kadar insan seni şikayet ediyor. Nedir meselenin iç yüzü? Dedikleri gibi diyor. Vermedim diyor. Bire yedi verdiler vermedim diyor. E niye? Çünkü diyor ben daha yükseğe sattım diyor. Nasıl? Yedi yüz verene sattım. Kim o? Allah diyor. Allah bire yedi yüz veriyor. Bire yedi yüz. Çünkü ben Medine'nin zenginlerine verip fakir fukarayı süründürmem ben hepsini Allah yolunda feda ettim bu bütün yüzdevedeki buğday Medine'nin fakirlerine diyor çok önemli bir şey muhterem kardeşlerim can ve mal cennet karşılığında nasıl ödenir bir örnek olsun diye birkaç örnek olsun diye biraz candan biraz maldan nasıl bedel ödenir kahramanlardan bahsetmeye çalıştık. Biliyorum çıta çok yüksek. Farkındayım yani. Kendi nefsim için söylüyorum. Çok yüksek bir çetadan bahsediyoruz. Sahabeden bahsediyoruz ama başka örneğimiz yok. Allah bize onları gösteriyor Kur'an'da. Onların yolundan gidin diyor Allah Celle Cevallahu. Resulullah'ın yolundan gidin. Ashabının yolundan gidin. Allah Resulü bize kendisini ve Ma alihi ve ashabi ehli sünnet vel cemaat tarif ederken ben ve ashabımın o yoldan gidin diyor. Mecburuz onlara örnek almaya. Yani çıta bizim kapitalistleşmiş nefislerimize ağır gelebilir, doğru? Biz anlayamayız yani. 7 verecek birisi de yani hiç dünya için hiç kıtlık döneminde hepsini heder edeceksin. Yani biri 700 dediği Allah ahirette verecek, dünyada değil ki. Hepsini vermiş. Hatta o rivayetin sonunda şu da var. O yüz deve buğdayı, yüklü buğdayı Allah yolunda fakirlere Medine fakirlerine dağıttıktan sonra o yüz deveyi de kurban edip etini de dağıttırdı. Hz. Osman radıyallahu anh. Niye? İnnaallah iştera min alimini anfusum ammalhum bi cennet. Allah cennet karşılığında mallarımızı ve canlarımızı satın aldı muhterem kardeşlerim. Öyleyse cenneti tekrar düşünelim, cehennemi tekrar düşünelim, Cennet için ödenmiş bedelleri, bu kahramanları tekrar düşünelim ve cenneti anlamaya çalışalım inşallah. Cenneti tanıyalım ki onlar hangi cenneti göz önünde bulunduruyorlardı ki bu kadar fedakar oldular? Biz demek ki cenneti tanımıyoruz. Burada bir sorun var yani. Onun için bu dersi yapıyoruz inşallah. Gayemiz o. Hep ne dedi ilk dersten beri? Ahirete hazırlık yapmak için. Böyle masal dinleyelim diye değil. Bir çeki düzen verelim diye, bir hazırlık olsun diye cenneti tanıyacağız ki inşallah ha tamam şimdi biraz anladım Hz. Osman radıyallahu anh niye vermiş Ebu Dahta radıyallahu anh niye vermiş e gerçekten de değer buna bu cennet nimeti acayip bir şeymiş gerçekten diyebilirim niyetiyle inşallah bir sonraki derse bırakalım Allah'ın izniyle cennet nimetlerinden bahsetmeye çalışalım bütün teferruatıyla tanımaya çalışalım Rabbim nasip eylesin Rabbim eylesin söylediklerimizi anlamayı mucibince amel eylemeyi nasip eylesin Amin ya Rabbi Alaamin, vassalamu ala Mursalin, ve alhamdulillah Rabbi Alaamin, rızai n-nallah ta al-Fatihah ma as-salawat. Allahumma.